Size Vahhabi diyorlar. Siz Vahhabi misiniz? Muhammed bin Abdülvahhab'a ait dört kaide ve üç esas kitaplarını şerh ettiğiniz için bazıları size Vahhabi diyor. Siz Vahhabi misiniz? Hayır, biz Vahhabi değiliz. Şayet kendimizi tanımlamamız istenirse şunu söyleyebiliriz. Biz, şirki terk ederek tevhidle Allah'a yönelen Müslimleriz. Müslim ismi Allah'ın bize verdiği bir isimdir. O'nun verdiği isimden razıyız. Atanız İbrahim'in milletine uyunuz. O Allah, sizleri bundan önce de, bunda da, Müslimler, şirki terk ederek tevhidle Allah'a yönelen kullar diye isimlendirdi ki, Resul size, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Hac Suresi 78 Muhammed bin Abdülvahhab Rahimahullah bir din âlimidir. Toplumun ıslaha için çabalamış ve ortaya birçok faydalı eser koymuştur. Bizler de bu eserlerden faydalandık, faydalanmaya da devam ediyoruz. Herhangi bir alimin kitabını şerh etmemiz veya onu sevmemiz, onun mezhebinden olmamızı gerektirmez. Zira ben, daha önce i̇bn Recep el-Hambeli'nin kalp katılığının yerilmesi risalesini şerh ettim. Kitap olarak basıldı. Yine İmam Beykuni'nin Manzumetül Beykuniyesini, Zemzeminin Manzumetül Zemzemisini de şerh ettim. Yineleyelim. Bir alimin risalesini şerh etmek ona mensup olmak anlamına gelmez. Kaldı ki dini anlamda Kur'an ve sünnet dışındaki hiçbir mensubiyeti kabul etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz. Burada yeri gelmişken bir noktaya da temas etmek istiyorum. Vahhabi ismi şeriat ve lügat açısından yanlış bir isimlendirmedir. Bu ismi verenin cahil daha doğrusu zır cahil olduğunu gösterir. Zira şeyhin adı Vahab değildir. Haliyle Vahhab'a müntesip anlamındaki Vahhabi yanlış bir kelimedir. Şeyhin adı Muhammed'dir. Arap dil kurallarına göre biri ona nispet edilecekse Muhammedî denmelidir. Abdülvehhab şeyhin babasının adıdır. Biri ona nispet edilecekse Abdülvehhabi denmesi gerekir. Sonuç olarak Vahhabi demek, Vehhab olan Allah'a mensup demektir. Zira el Yüce Allah'ın güzel isimlerindendir. Selam ve Duayla